Herkese dinleyenler merhaba. Cemre Beklentesi programının yeni bölümü başlıyor. Başlık, İnşirah Sana'a karşısında Şükür Çağlayan'ı. Soru Sure-i Ekrem Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz için göz aydınlığı ve gönül süruruna vesile olan İnşirah Suresi'nin ve bilhassa bu sureyi celilede beyan buyurulan Şerh-i Sadır meselesinin günümüz müminleri için ifade ettiği manalar nelerdir? İzah eder misiniz? Cevap Esbab-ı Nüzul açısından bakıldığında İnşirah Suresinin Duha Suresinin akabinde nazil olduğu anlaşılmaktadır. Duha Suresinin son ayetinde ise Cenab-ı Hak Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi Vesselam'a hitaben وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثُ Habibim Şimdi gel Rabbinin nimetini anlat da anlat buyuruyor. Bu ayet-i kerimede bir taraftan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin vahiy ile serfiraz kılınma gibi geçmişte nail oldukları nimetlerin beyanı, diğer taraftan da inşirah-ı sadr, gönlün açılıp genişlemesi, darlık ve sıkıntıdan genişlik ve feraha kavuşması, huzur, sükun, itminan ve imbisata ermesi gibi daha sonra nail olacağı nimetlere önemli bir referans bulunmaktadır. Bildiğiniz üzere Duha Suresinin nüzulünden önce vahiy bir süre inkıtağa uğramıştı. Aslında bu ilahi icraatta Cenab-ı Hakk'ın İki can serberi aleyhissalatu vesselama ifade ve ifaze etmek murat buyurduğu hususlar vardı. Öncelikle kıblenin tahvilinde olduğu gibi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ıstırar ve ihtiyaç içindeki ruh haletiyle başını göklere dikip beklemesi bekleyip Allah'ın tevecühüne nail olması ve neticede rehber Ekmel Efendimiz'in kazandığı o liyakat üstü liyakatin herkese duyurulup gösterilmesi hususu vardır. Allah Teala vahyin kesildiği ve insanlığın iftihar tablosu aleyhissalatu vesselam'ın dik sadra maruz kaldığı böyle bir dönemde Duha suresini inzal buyurmak suretiyle Habibi Kibriyası üzerinde pek çok nimeti olduğunu hatırlatmış ve daha sonra indirdiği İnşirah suresiyle de bu nimetlerin en önemlilerinden birisi olan İnşirah-ı Sadır müjdesini vermiştir. Stres ve anguaz değil, mukaddes ızdırap. İnşirah-ı Sadır mevzuu Sadece bu surede değil, Kur'an-ı Kerim'de daha başka yerlerde de geçmektedir. Mesela Enam sure-i celilesinde şöyle buyurulur: "Femen yuridillahu an yehdiyahu yeshrah sadrahu lil Islami, wmen yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dyikan haraja. Allah iradesini iyi kullananlardan Kimin hidayetini murat ederse, onun kalbine açıklık bahşeder, inşirah verir. İslamiyet'e karşı akıcı hale getirir, gönlünde itminan yaratır ve o insanı huzura kavuşturur. İradesini kötüye kullananlar da kimin dalaletini murat ederse, o insanın gönlünü, Göve çıkıyormuş gibi dar ve sıkıntılı kılar, sıkar ve kalaklar içinde çırpınır hale getirir. Aynı husus başka bir yerde ise şu şekilde ifade edilmektedir: Efemen <Sessizlik> şerh Allahu cadrhu lil İslami, fahu ala nurim mir Rabbi. Allah'ın kalbini İslam'a açtığı kimse Rabbinden bir nur üzere değil midir? Demek ki Allah'ın bir insanın sadrına inşirah verip kalbini açması, onun için çok önemli bir nimettir. İşte Cenab-ı Hak, İnşirah Suresi'nde, elm neşrah leke صَدْرَكُ Biz senin sineni açıp ruhuna genişlik vermedik mi? buyurmak suretiyle, Kur'an mübelliği olan Hazreti Ruhu Seyyid Enam aleyhi eftalut tahiyat ve ekmerut teslimat Efendimizin sadrına inşirah verdiğini ve böyle bir inşirahla onun hakkında nedenli büyük bir hayır Murat buyurduğunu haber vermiş olmaktadır. Fakat inşirahı sadr meselesinin doğru anlaşılması için öncelikle İnsanlığın iftihar tablosu sallallahu aleyhi ve sellemin kendi ufku kendi seviyesi itibariyle muhakkaten yaşamış olduğu dik kısadır. Yani gönlün sıkışması meselesinin doğru anlaşılıp doğru değerlendirilmesi gerekir. Hemen ifade etmeliyim ki dik sadr mevzuunu haşa Efendiler Efendisi sallallahu aleyhi ve selle'min stres veya anguaz türünden bir haleti ruhiyeye maruz kaldığı şeklinde düşünüp değerlendirmek kesinlikle doğru değildir Evet değil insanlığın iftihar tablosu aleyhi elfü Elfi Saln ve selam'ın ben sıradan bir müminin bile stres ve ...anguaz gibi ruh halleri yaşayacağına inanmıyorum. İnanmıyorum çünkü stres ve anguaz gibi şeyler... ...Allah'a, haşr-u neşre, kadere... ...her şeyin Allah tarafından takdir edilen bir plana göre cereyan ettiğine inanmayan... ...rehbersiz insanların maruz kaldıkları, kalacakları... ...iç sıkıntı ve tedirginlik ruh halleridir. Efendiler Efendisi Aleyhisselatu Vesselam'ın yaşadığı ise, hak duygusunun omuzdarip gönülde hasıl ettiği heyecan ve hafakandan, batıl duygu ve düşüncesine karşı koyma cehdi ve gayretinden başka bir şey değildir. İçtiyakla Beklenen Vahiy Sanaa Vahyin inkıtağa uğradığı böyle bir dönemde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin kendi muhasebe ufku açısından içine acaba vahyin kesilmesini netice verecek bir şey mi yaptım veya benzeri bir mülahaza gelmiş olabilir. Diğer taraftan müstesna bir yaratılışa sahip bulunan Peygamber Efendimiz aleyhü salavatullahi ve selamuh İnsanlığı kurtarma adına vahiy sanağına, o semavi sermaye ve donanıma öyle ihtiyaç duyuyordu ki, onsuz yollarda yürünemeyeceğini, onsuz insanlara tam manasıyla bir şeyler anlatılamayacağını, ve onsuz insanların gözünün hakikate açılamayacağını çok iyi biliyordu. Evet, fetaneti Uzman sahibi Hz. Ruhu Seyyidül Enam aleyhissalatu vesselam kendi büyüklüğü nispetinde bu hususun şuurundaydı. Bu açıdan da senelerce üzerlerine yağmur yağmayan insanların istiska duasında gözlerini semaya dikip yağmur bekledikleri gibi o da Cenab-ı Hak'tan sürekli mahzı rahmet olan vahiy sananını bekliyordu. Hem öyle bir ihtiyakla bekliyordu ki bir gün Cebrail aleyhisselama şöyle demişti. Ey Cibril! Bizi şimdiki mutat ziyaretinden daha çok ziyaret etmene engel olan nedir? Bunun üzerine şu ayeti kerime nazil olmuştu. "Ve ma netenzelu illa bi emri rabbik. Biz ancak Rabbinin emriyle ineriz." Surenin devamında وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِذْرَكَ الَّذ۪ي اَنْ قَضَ Senin belini çatırdatan o ağır yükünü üzerinden indirmedik mi? Buyuruluyor ki Ayette geçen vizr ifadesini Manevi bir yük ve sorumluluğunun ağırlığı şeklinde anlayabiliriz yani resul Ekrem Efendimiz aleyhi i ekmelüttahaya, insanlara yol gösterip rehberlikte bulunması vazifesiyle tavzif edilmişken, en önemli sermayesi olan vahyin, kendisine tattırılan bu semavi nimetin kesilmesi, hakikaten dik sadra vesile olabilecek bir husustu. Öyle ki, bir taraftan insanlığı kurtarma ve onlara yol gösterme mesuliyeti ve bu mesuliyetin sırtı çatır çatır çatlatan ağır sorumluluk yükü vardı, diğer taraftan kendisi için bir kuvve-i maneviye, sırtını dayayabileceği sağlam bir dayanak, başkalarını kurtarma yolunda bir fener, bir ışık kaynağı, bir projektör konumunda bulunan, vahyi semaviinin kesilmesi endişesi bulunuyordu. İşte bütün bunların sinesini daralttığı bir zamanda Allah Celle Celaluhu bu ayet-i kerimelerdeki temsili ifadeyle o ağır yükleri kaldırdığını beyan buyurmuştur. Değerli dinleyenler, Cemre Beklentisi programının bu bölümü de böylece sona eriyor. Gelecek bölümde tekrar birlikte olmak ümit ve dileğiyle Allah'a emanet olun.